Bismillahirrahmanirrahim Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarım. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Sahibi selamlarım, sahibi hakikiyi selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, arkamı selamlarım. Levlake sırrının mazharını selamlarım. Validesini, Hatice validemi, Fatıma Annemi selamlarım, Ciharı Yar güzeyini selamlarım, Erkan-ı Erba'yı selamlarım, Ammar'ı, Miktad'ı, Selman'ı, Ebu Zeri selamlarım, İmameyn-i Muhteremeyn'i selamlarım, Taife-i Ecinli'yi selamlarım, Müminlerini ve Müslimlerini, ve siz kıymetli kardeşlerimi selamlarım. Esselamu aleyküm ve ve berekatuhu. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun güzel kardeşlerim. Bizler bu Ramazan-ı Şerif'te muhterem Muhammed Emin Yıldırım hocamla hayırlı olacağını düşündüğümüz güzel bir gayretin içine girdik. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o bereketli ömrüne güzel bir yolculuk yapacağız inşallah mübarek Ramazan ayı boyunca. Bu ilk bölümümüz ilk programımız Allah nasip ederse arife günü akşamına kadar gecesine kadar böylece günde bir saat sizlerin huzurlarında, huzurlarınızda olacağız. Ee, İslamın öğrenebileceğiniz birçok yönü var, ilmi var. Siz fıkıh öğrenebilirsiniz, kelam öğrenebilirsiniz, hadis öğrenebilirsiniz, yer öğrenebilirsiniz. Lakin bu, bütün bu ilimler bizde bir hale dönüşmedikçe, hayatımızda bir hal olarak neşvünema bulmadıkça hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Allah nasip etsin inşallah dilimize o hikmeti bahşetsin inşallah anlattıklarımızdan duyduklarımızdan söylediklerimizden en fazla bizi müstefit akabinde de siz dinleyen siz izleyen bizimle beraber bu güzel bereketli yolculuğa çıkmaya niyet etmiş kardeşlerimizi istifade ettirsin inşallah Muradımız niyazımız bu 30 günde her gece bir saat olma şartıyla Efendimiz Vesselam'ın o bereketli ömründen hayatımıza güzel şeyler, güzel hasletler, güzel örnekler aktarabilmek. Ve bütün bu yolculuğumuzda bize rehberlik edecek olan hocamız da şu an bizlerle beraber. Siyar Vakfı kurucusu, araştırmacı yazar, muhterem Muhammed Emin Yıldırım Hocam. Hocam hoş geldiniz. Baş bulduk sefalar bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, şükründen aciziz. Elhamdülillah. Rabbimize hamd ediyoruz. Ramazana eriştirdi bizi. E planlanmış bu güzel programa kavuşturdu bizi. Hı hı. Şimdi bir sürü dünyanın dört bir tarafından kardeşlerimizle bir ilim meclisinde buluşturdu bizi. Artık ne isteyebiliriz ki? Elhamdülillah. Tek isteğimiz çünkü hayırla başlayan bu güzel yolculuk hayırla bilsin. Amin, inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tanınmasına, sevilmesine az da olsa bir katkı sağlasın. İnşallah şu daralan dünyamız onunla genişlesin, daralan ufuklarımız onunla anlam bulsun. Sahabeye hasret kalan o yüreklerimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin cihanlar üstü zamanlar ve zeminler üstü o mesajıyla karşılık bulsun. Biz de elimizden geldiğince istifade edelim. Amin. Şu zor yolu zor yolculuğu onun himmetiyle onun bereketiyle onun inşallah bize vereceği o güzel teveccühlerle tamamlanmış olan. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Ben de huzur izleyenlerimizin huzurunda size çok teşekkür ediyorum. Evet. Davetimize icabet İstansım. ettiğiniz için. Az bir şey değil çünkü kıymetli dostlar 30 gün boyunca hem de Ramazan-ı Şerif gibi vaktin çok değerli olduğu bir zamanda her gün bir saat tabii bu yayının önü arkası hazırlığı var. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür İstansım. ediyorum. Allah şahit ben ederim. Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam'a ne biliyorsam yarısından fazlasını sizden öğrendim. Evet. Sizin eserlerinizden öğrendim. Evet. İnsan bir şey öğrenince onun bir hey heyecanı kaplıyor içine. Kesinlikle. Bunu paylaşmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya burada çok güzel bir lezzet var. Burada Aynen. çok güzel bir tat var. Herkes istifade etsin. Aynen. Bakıyorsunuz o büyük büyük bilim adamlarının koca koca açıklamaları kalın kalın kitaplarının yerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketli ömründe çok küçücük çok hayata uygulanabilir reçeteler var fakat biz bunun yanından yöresinden geçip gidiyoruz. Aynı. Zihnimizdeki o hücreleri, beynimizi, eforumuzu çok gereksiz şeylere hasretmişiz. Oysa bütün insanlığın kurtuluşu Aleyhisselam Efendimizin hayatında Bilmiyor değil mi hocam? insanlar Bekir kardeşim. Değil İnanın ki bilseler keşke biz de anlatabilsek, dokunabilsek yüreklere ve bu noktada bir ufuk oluşturabilsek o heyecanı hepsi tutacaklar. Mesela bazen biz okuyoruz işte o kitaplardan yeni bir şey bulduğumuz zaman hazine bulmuş gibi oluyoruz. Yani o anda benim yanıma kim gelse yaşadı zaten. Yeni, o kadar seviniyorsunuz değil mi acaba İnanılmaz bir şey yani bana o gün bir daire verseler, bir araba verseler inanın ki o kadar sevinmem yani. Beni sevindirecek bir şey aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına ait. O ana kadar bilmediğim bir şeyi okurken buluyorum. Tamam düğün bayram benim için. Neden? Çünkü ben onun tadını en azından biraz olsun tadabilmişim. Şimdi bilmedikleri için insanlar ne derseniz deyin aslında bir karşılığı olmuyor. İşte burada da biraz sorumluluk var bize çünkü gerçekten bugün insanımız ve Selam efendimizin o bereketli hayatından istenilen oranda haberdar değil. Sadece bazı şeyler biliniyor, bilindik şeyler de tekrar ediyor. İnsanların çoğu da ben biliyorum formatında zaten ben zaten bunları öğrenmiştim işte ta çocukken camiden muhamiden mesele o değil ama bu başka bir şey biz burada şimdi konuşacağız birçok boyutuyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanına dokunacak her alanına ve hiçbir yer kalmayacak ki hayatımızda onun sesi onun sedası onun eli değmemiş olsun. Biz ne olursak olalım hangi hayatın içerisinde konumda bulunursak bulalım bulunalım siz işte programın adını herkes için siyer koydunuz. Evet. Niçin herkes için siyer? Çünkü herkese hitap eden bir özelliği var. Evet ister bu devlet başkanı olsun, ister dağda çoban olsun, ister üniversitede profesör olsun, akademisyen olsun, ister medresede hoca olsun, talep olsun, ister evde ev hanımı olsun, evin beyi olsun, çocukları olsun, kim olursa olsun. Herkese söylenmiş bir söz var çünkü ve Selam Efendimizin hayatı böyle bir hayat bambaşka bir hayat. Dokunduğu her yere nebevi iklim taşıyor. O nebevi iklim Kur'an iklimidir. Evet. O nebevi iklim işte Allah'ın razı olduğu iklimdir. Taşıdıkça farklı bir biçimde bir renk katıyor oraya. Atmosfer değişiyor, anlam farklılaşıyor, bambaşka bir kapı açılmış oluyor. Onun için burada bizim aslında yapmaya çalıştığımız biraz da bundan dolayı nasiplenmek. Bakın ben de heyecanlıyım, siz de heyecanlısınız. Ben çok heyecanlıyım Niye hocam. Niye heyecanlıyız? Biz defaatle <gülüyor> siyer okumuşuz, evet. siyeri de anlatmışız, ben bir sürü şimdiye kadar Yıllardır bu işin içerisindeyiz elhamdülillah. Dünya kadar anlattık. Ama her anlattığı zaman bir insan aynı şeyden heyecan duyar mı? Bu ancak siyeri nebiye has bir şey. Elhamdülillah. Çünkü inanılmaz bir hayat. Elhamdülillah. O hayat gerçekten bize her an bir şeyler söylüyor. Bizim derdimiz de bu. Burada bir şey Lütfen müsaade edin. Hocam, Sen teklif ettin ya bu programı ben de kabul ettim. Tabi bunun birçok sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi de şu anda yaşadığımız ortam. Şu anda küresel manada bir salgın yaşıyoruz büyük bir musibetle karşı karşıyayız. Eskiden ulema bu tarz böyle bir musibetle karşı karşıya kaldıklarında ya bukhari Şerif'i okuturlarmış Ha. Ya da Şifa-i Şerife okuturlarmış kadı yazın. Şifa nevinden. Şifa nevinden şifa bulsun. Allah Resulü'nü okutuyorlar aslında. Ben de dedim ki ya niye biz de aynısını yapmayalım? İlla de Buhari-i Şerif'i alıp baştan sona okumak değil ki mesela. Buhari'de ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu sözleri var. Şifa-i şerifte ne var? Efendimizin özellikleri var, hususiyetleri var. E biz ne anlatacağız siyerde? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi anlatacak. Evet. Anlatacağız. Madem onun anlatıldığı yerden şifa hasıl oluyor çünkü salihlerin anıldığı yere rahmet yağar, bereket yağar. E biz şu anda ona hasretiz. Şimdi Ramazan'dayız. Ramazan başlı başına bir şifa ama biz ayrıca küresel anlamda şu anda büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Allah'ın o şifayı bize indirmesi için bir şeylerin vesile olması lazım. Niye bu sebep oldu? İnşallah. Allah. İnşallah şu anda İnşallah. izleyen kardeşlerimizden bir tanesinin kalbine şöyle bir dokunur. O anda böyle farklı bir biçimde Allah'la bir irtibat kurar. Allah'ım şifa indirdir. Binlerce insanın duasının içerisinde Allah onun duasını in seçer indirir bize şifa o da bayram eder biz de bayram ederiz, Eyvallah. insanlık da bayram eder. İnşallah. Allah o bayrama bizleri eriştirir i̇nşallah, inşallah. inşallah. 30 günlük bu çalışmayı böyle çok büyük bir titizlikle hazırladı hocam. Hatta şu an bile 30. gün ne konuşacağımız ve hangi konulara değineceğimizin ser levhaları ve izlekleri belli. Allah razı olsun inşallah Eyvallah. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Aa. Hemen başlayalım o zaman buyurun, hocam. Buyurun, Şimdi buyurun. bugün daha çok niçin siyer öğrenmeliyiz ve nasıl siyer öğrenmeliyiz? Bu iki ana başlık ve bunun alt başlıkları üzerinde duracağız. Ee, şuradan başlayalım. Hocam siz kelam öğrenebilirdiniz, fıkıh öğrenebilirdiniz, el-heserde eğitim gördünüz, çok ciddi bir müktesabatınız var. Niçin bütün vaktinizi ve bütün emeğinizi çoğunu büyük çoğunluğunu siyare hasret ettiniz en başta bu bir Allah'ın ikramı. Cenab-ı Hakk'a yüz binlerce kez hamdolsun. Mesela bir insan bir yere sevk olunur sonra döner arkaya der ki ya niye düştüm bu işin içerisine bir pişmanlık duyabilir. Hmm. O yok bende hamdolsun. Allah'ın ikramı. Ama bu ikramın tabii ki sebepler dairesinde bazı sebepleri var. Ben Erzurum Morasanlıyım biliyorsunuz. Yetiştiğimiz zemin peygamber aşkının sevgisinin çok konuşulduğu bir yer Horasan'da evimiz işte gidip gelen alimler hocalar bir şeyler söylüyorlar biz o zaman bir parça çocuğuz uçuyoruz onları duyunca yani ne olduğunu da çoğu zaman anlamıyoruz. Evet. Ben şu anda bile bazen zorlanıyorum Alvarlı Efe Hazretlerinin şiirlerini dinlerken o günlerde okunur bizim odalarda e biz bir şeylerini çoğunu anlamamamıza rağmen rikatimize dokunur. Annem rahmetli okuma yazma bilmeyen bir hanımdı. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet Amin, eylesin. Inşallah. Bu gece onlara da rahmet ulaşsın inşallah. Amin. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin adını andığı zaman ben sesinin titremediğine gözünün yaşarmadığına hiç şahit değilim. Yüzlerce cilt kitabın öğretebileceği bir şeyi öğretiyordu aslında bize. Aynı şekilde rahmetli babam öyle. Böyle bir zeminin içerisinde bunları görünce ya bu farklı bir şey yani aleyhissalatü vesselam Efendimizden bahsetmek, sahabeden bahsetmek, İslam büyüklerinden bahsetmek başka bir şey yani o anda o tat insanın bir şekliyle zihnine aklına farklı bir şey etki ediyor. E biz medreseye gittik o yıllarda. Daha bir parça çocuğuz. Medresedeki hı hı. alet ilimleri zor işte emsile bina falan. O hocalarımızdan bir tanesi Allah selamet versin şöyle dizine vururdu. Muhammed Emin getirdirdi bir Hayatu Sahabi okuyalım da biraz ruhlarımız şenlensin. E getirirdik, tam ona verirdik Hayatu Sahabi o zaman Arapça. Biz tabii o zaman okuyamıyoruz o okur anlatırdı bize bizim ayaklarımız yerden kesilirdi. Yani o alet ilimlerindeki zorluğu bir anda sahabe ile bambaşka bir iklime girerdi ve saatler geçsin bitmesin diye içimizden geçerdi. Ben ta o yıllarda kaç yaşlarındayım o günlerde 13-14 yaşındayım. Allah'ım diyor ne olur bana bir fırsat ver ben bunları biraz daha iyi tanıyayım. Şu sahabe denilen nesli bir iyi tanıyayım. Onları yetiştiren aleyhissalatü ve efendimizi iyi tanıyayım. O anda o yaptığımız duaya Cenab-ı Hak icabet etti. Tamam. Açtı önümüzü, sevdirdi bize. Allah bir kuluna hayır murad ederse o kulunun yüreğine ashabının sevgisini sevdasını koyar diyor sallallahu aleyhi ve sellem herhalde birinin duası bizim duamız ve bizi bir baktı ki aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasındaydı. Öğrendikçe de ne kadar büyük bir hayatın içerisine girdiğimizi fark ettik. Aslında hiç bilmiyormuşuz, hiç biz belki de o manada o çerçeveden bakamamışız meselere. Çünkü biz netice itibariyle siyer deyince şu anda birçok insana da sorduğumuzda sadece meseleyi tarihi malumatın aktarımı olarak görülür ama öyle değil işte. Tarihi malumat aslında yardımcı bir faktördür. Asıl nedir hocam? Asıl olan aleyhissalatü vesselam efendimizin şahsiyetidir. Hmm. O şahsiyetle bir bütünlük oluşturuyorsunuz, tanımaya başlıyorsunuz, bir hayat tanıyorsunuz. En yani önemli. tarih ezberlemek siyer bilmek demek değil. Değildir ha. yani bunu iyice bir kere bilmemiz gerekiyor. Evet tarih önemli mi? Elbette ki önemli. Ama sadece tarihleri ezberlediğimiz zaman biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımış olmuyoruz. Mesela bugün işte en az siyer bilen birisi bilir ki 571'de sallallahu aleyhi ve sellem doğdu, 632'de vefat etti. 40 yaşında peygamberlik geldi, 13 yıl Mekke'de kaldı, 10 yıl Medine'de kaldı. Medine'de şu savaşlar oldu en son işte vefat etti. Yani bizim işte askeri okullarımızda ya da Kur'an kurslarımızda öğretilen tarihi malumat. Önemli mi bu? Elbette ki önemli. Yani bunlar neticede bazı şeylerin anlaşılmasına katkı sağlayacak. Ama siyerin aslında ruhu bu değil. Siyerin ruhunda aleyhissalatü vesselam Efendimizin kamilen bir şahsiyeti var hmm. ve o şahsiyet içerisinde biz varız aslında. Onun için ben şöyle bir tarif söylüyorum siyer için. Siyer her ne kadar bir insanın bir beşerin hayatı olsa da bütün bir beşeriyetin hayatıdır. Kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz söylüyor. Örnek oluşturuyor ve benim diyor bana bakarak ayar vereceksiniz. O ayarı ancak ben size verebilirim. Hani fabrika ayarları falan diyorlar ya evet. işte o fabrika ayarları budur aslında. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin. O ayarlarına Allah bir mühür basmış. Ben bundan razıyım demiş. Sahabeninkine de mühür basmış ki Efendimiz'in mübarek ellerinde yetiştikleri için. Şimdi biz bütün ayarları o nebevi ayara göre ayarlamak durumundayız. Bilmiyorsan nasıl yapacaksın, nasıl o, yapacaksın o ayarı? Nasıl yapacaksın yani o zaman yanlış şeyler yapacaksın. He. Yanlış üzerlerinden doğru yaptığını zannedeceksin. Bugün insanlığın içine düştüğü işte sıkıntı gibi ümmeti Muhammed'in sıkıntısı gibi bakın mesela şu anda insanlık müthiş bir kriz yaşıyor her alanda ekonomik anlamda yaşıyor, adalet anlamında yaşıyor, ahlak anlamında yaşıyor, inanç anlamında yaşıyor bu insanlığa şahit olabilecek şahidin buradaki manası model, model olabilecek sadece ve sadece ümmeti Muhammed'dir. Çünkü ümmeti Muhammed şahit ümmettir. Ümmeti Muhammed vasat ümmettir. Ümmeti Muhammed hayırlı ümmettir. Dolayısıyla şu anda bizim böyle bir görevimiz var. Yapabiliyor muyuz Allah aşkına ben size sorayım? Yapamıyoruz. İşte. Sebebi nedir diye sorduğunuzda e biz daha kendimiz değerlerimizle tanışmış değiliz. Tanımıyoruz. Ki. Tanımıyoruz. Bakın önemli bir hususu daha burada kardeşlerimize hatırlatalım. Açtık şimdi Kur'anla Haşr neşr olmuşuz Ramazan'da. Allah sonuna kadar da daim Abi. öylesin ve bizi Kur'an'dan ayırmasın. Kur'an'la konuşma, Kur'an'la hemhal olmak durumundayız bu ayda. Bakara suresinin ilk ayetlerinde bir şey söylüyor Rabbimiz bize. Elif la, mim zalikel el kitabu la reybe fi huden lil -muttakîn. Elif la, mim işte bu kitap içinde hiçbir şüphe olmayan kitaptır ve bu kitap muttakiler için hidayet kaynağıdır. İlerliyoruz ayetlerin içerisinden geliyoruz Bakara suresi 185. ayetine. Rabbimiz orada bize Ramazan ayını anlatıyor. Şehrü Ramadan ellezî unzile fîhil Kur'ânu huden lin-nâsi ve beyyineten min el-hudâ vel furkan. Ayet devam ediyor. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda eğri ile doğruyu hak ile batılı birbirinden ayırt eden Kur'an inmiştir ve o Kur'an Hud en insanlar için hidayet kaynağıdır. E şimdi ben bir insan olarak dışarıdan okuyorum. Niye başta hu en muttakin dedi? Niye burada Hud en dedi? Acaba bir çelişki mi var Haşa? Yani bu Kur'an muttakilerime mi hidayet kaynağı? İnsanlara mı? İnsanlara mı hidayet kaynağı? İkisini yan yana getirip okuduğumda buluyorum ben ne olduğunu. Bu Kur'an muttakiler için hidayet kaynağıdır. Muttakiler ancak insanlığa bunu hidayet kaynağına çevirebilir. Eğer insanlıktan bunun nasiplenmesini istiyorsan bizim muttaki olmak durumunda sorumluluğumuz var. Biz muttaki olursak Kur'an'ın mesajlarını i̇nsanlara. insanlara duyurmuş oluruz. E peki muttaki miyiz? Ah keşke evet diyebilsek ama işte Ramazan bizi muttaki etmeye geliyor. Ramazan amacı takva biliyorsunuz. He. Onun için yapmamız gereken bu. Bakın bu ufuku yakaladığımız zaman o zaman genişleyecek inşallah zihin dünyamız. Farklı bakacağız meselelere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çok ama çok şeyler söyleyecek ve bizi bir yerlere götürecek. Şimdi ben tam burada bizi izleyen bütün kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. 30 gün anlatacağız ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu süreç içerisinde Evlatlar baba ve annelerinin yanına geldiklerinde şöyle bir şey söyleseler deseler ki baba anne ya sana ne oldu? Sen böyle değildin ya çok merhametli olmuşsun sende bir merhamet ufku açılmış dediklerinde o anne ve baba evladım ben peygamberi öğrendim müthişmiş onda merhamet ben ondan öğrendim onun için böyle oldum dese işverenler hocalar işte idareciler şu anda adalet meselesinde paramparça olmuş bir vaziyetteyiz şu programların vesilesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden adalet öğrenseler ve deseler ki ya adalet buymuş demek ki adalet buymuş deseler, infak adına işverenlerimiz, mülk sahiplerimiz, imkan sahiplerimiz bir şeyler öğrense işte sokaktaki falanca işi yapan insan bir şey öğrense işte bu maksatası olacak. Dünya o zaman işte Muhammedi tatla buluşmuş olacak. İnşallah ona ait bir gayret bir amacımız olsun. İnşallah. Allah bakalım işi nereye vardıracak. Eyvallah. İnşallah işin sonunda hayrı olacak. İnşallah hocam Eyvallah. ya İnşallah ne kadar güzel anlattınız. Peki hocam şimdi biz bu yolculuğa başlayacağız. Eyvallah. Allah nasip ederse. Eyvallah. 30 gün boyunca devam edecek bu yolculukta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o bereketli ömründen hayatımıza çok güzel kareleri onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışacağız. Bu şu demek değil değil mi? Hani e, öyle diyor ya yazar bu öyle bir bahçedir ki eli kolu boyu uzun olanlar girer kim ise en yüksek dallardaki en olgunları alır, kimi orta dalları alır, kimi en alt dallardan meyve koparır hiç ki hiçbir şey yapamasa yere düşmüş meyveleri alır ama hiç kimse bu bu bahçeden eli boş nasipsiz dönmez. çıkmaz. Aynen. Eli boş dönmez. Biz şimdi bu siyah yolculuğumuzda efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki o güzellikleri nasıl aktaracağız hayatımıza bu yolculuğumuz hangi izlek üzerinde hangi caddelerde olacak inşallah? Biz elimizden geldiğince tarihi kronolojiyi takip edeceğiz Hı -hı. ama çok fazla kardeşlerimizi o tarihi malumatın içerisinde boğmayacağız. Hı -hı. Biraz daha biz serlevhamız olan herkes için siyere aslında mutabakat kalmaya çalışacağız. Hı hı. Bu herkes için siirin Kur'an'ı bir dayanağı var. O da Asab suresinin 21. ayeti. Ayet ne diyor bize? <gülüyor> Laqad kane lekun fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kane yarculllaha vel yawmal akhir ve zekrallaha kesira. <gülüyor> Muhakkak ki Allah'a iman edenler için, ahireti elde etmeye çalışanlar için Allah Rasulü'nde güzel bir örneklik vardır. Evet. Allah Rasulü'ndeki o güzel örneklik o Usvetün Hasene herkes için geçerli herkes için yani orada sadece bir sınıfa, bir kesime, bir cinse, bir ırka, bir coğrafyaya Tarihin herhangi bir zaman dilimindeki bir zaman dilimine has bir şey yok. Bütün çağları, zamanları, zeminleri aşan bir çağrısı var. Evrensel çağrı budur zaten ve aleyhissalatü vesselam efendimizin bu çağrısından bir şeyler sunmaya çalışacağız. Onun için biz belki de tarihi anlamda bazı şeyleri anlatırken ne yapacağız? Model insan ilkesini nazara koyacağız ve vesselam Efendimizin o model insan olmasının üzerinden herkes kendisine şöyle bir soru soracak. Yani en azından biz ona hedefleyeceğiz. İnşallah da erişebiliriz. İnşallah. Ne yapacak? Diyelim ki bir insan ben şu anda hayatın içerisinde... Suyunuz var hocam. Tamam ben al, ihtiyaç olursa alırım. Ben şu anda hayatın içerisinde hangi konumdayım? Şu konumdayım. Peki bu yaptığım şey... Aleyhissalatü vesselam Efendimizle testini yaptığımda uyuyor mu? Yani Efendimizin sünnet dediğimiz o hayata bıraktığı mirasa gerçekten denk gelebiliyor mu? Ayarlarını ona göre yapmaya hmm. çalışacağız. Onun için biz bu 23 yıllık süreci işleyeceğiz öncesinde nübüvvet öncesini de işleyeceğiz zaten. Hmm. O süreci işlediğimizde temel meselemiz model insanı anlamak olacak inşallah şimdi şöyle bir şey var bir süre böyle siyerde <gülüyor> yoğunlaşıp insanlar okuyunca hocam bir sorunla karşılaşıyorsunuz mesela gerek içtimai hayatınızda olsun gerek ailevi hayatınızda yaşıyor muyuz bu sorunları elbette ki yaşıyoruz <gülüyor> sahabe bile yaşamış bu sorunları Tabii. sonra bir süre sonra kıyas yapma imkanınız oluyor yani diyorsunuz ki ha bu yaşadığım sorunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl <gülüyor> halletmiş ya da o olsa burada nasıl davranırdı nasıl çözdü bunu bilince bir kıyas, bir Aynen. mihenginiz oluyor elinizde ve onu uygulayabiliyorsunuz. Peki bu yapacağımız programların kitaplardan klasik usulde siyer öğrenmeden ne farkı olacak hocam? Şöyle bizim klasik siyer kitaplarımızın birçoğu işte diyelim ki eğer temel kaynaklarsak en sonda kaynaklarla ilgili bir şeyler de söyleyeceğiz zaten. Rivayetler verilir. O rivayetler üzerinden bazen yorum yapılır bazen yapılmaz. Alan alır alacağını oradan bir şeyler yapmaya çalışır. Çağdaş siyer kitaplarında biraz daha farklıdır. O işte o siyer yazarının varmak istediği, vermek istediği mesaj neyse biraz daha onun üzerinde durulur. Biz biraz şöyle bir şey yapmaya çalışacağız. ve vesselam Efendimizin dünyasının fotoğrafını koyacağız önümüze. Dünya böyleydi diyeceğiz. O gün orada işler böyle halledilirdi diyeceğiz sonra oradan kendi dünyamıza geleceğiz ve kendi dünyamızı o dünyanın bize verdiği mesajlar çerçevesinde donatmaya çalışacağız. Hmm. Asla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi konuşturtmayacağız. O konuştu zaten. Biz onun adına konuşmaya hakkımız yok. Bazen öyle sözler duyuyorum bu bir haddi aşmak. Nasıl mesela Resulullah hocam? bugün olsaydı ne yapardı? Şunu yapar mıydı bunu öyle mi? Hocam? Gerek yok ki buna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten söyleyeceği her şeyi söyleyip gitti. Aynen bilgisayardaki bir zip dosyası gibi sıkıştırılmış bir hayat var orada ve o hayatı açtığınızda son Adem oğlundan lazım olabilecek her şey var. Yani o anda Ali sırat ve sünan Efendimizin hayatında eksik bir şey yok ki o eksikleri ben doldurayım. Haşa, değil Benim mi? yapacağım şey anlamaya çalışmak evet. ya. Çünkü anlamaya çalıştığım zaman gayret ortaya çıkacak. İşte orada. Beş şey önümüze çıkıyor. Birinci basamakta bizim yapacağımız şey aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını bilmeye çalışmak. Bu ya okumakla olur ya dinlemekle olur. Biz bunu bilme adına bir gayret içerisinde olduk. Geldik ikinci basamağa ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı şeyleri bize zor gelecek. Bu kadar cahiliyenin kırıntıları var zihnimizde, bu kadar ideolojik baskılar var işte modernizmin estirdiği rüzgarlar var bir sürü şey var. Biz ümmi değiliz ki yani ümmilik burada cahil cühele anlamında değil saf duru anlamında. Ümmi değiliz ki bu manada bazı şeyleri hemen oturtabilirim. Evet. Onun için bir anlama çabası vereceğiz sonra kavramaya çalışacağız o anladığımızı biraz daha İçselleştir. içselleştireceğiz hmm. sonra yoğrulmaya çalışacağız gireceğiz içine aynen sahabe işte kalıba gireceğiz böyle o nebevi mesajlarla ya Resulallah nasıl ki sen miladi 6. asırda yoğurdunsa Bilal'i, Habbabı, ammar Ammarı'yı, bizi de yoğur diyeceğiz. El kendimizi Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ellerine teslim edeceğiz. Sonra da yaşayacağız. Eğer bu yaşama olmazsa inanın ki şu önceki dört tane şeyin bize bir anlamı Hiçbir yok. Hiçbir manası yok. Değil mi? manası yok. Çünkü biz aldığımızı uygulama adına bir gayrete girişeceğiz. Bir şimdi dönüşürüz. ben orada aleyhissalatü vesselam efendimizin çoluk çocuğuyla olan münasebetini duyduğum zaman ya da okuduğum zaman o gün benim evimde bir şey esmiyorsa farklı bir biçimde benim çoluk çocuğum o merhamet melteminden nasiplenmiyorsa Allah aşkına ne anlamı var? Bugün bu kadar sözü söylüyoruz. O sözleri zayi etmemizin en önemli sebebine hayata intikal hale dönüşme hale dönüşmüyor. Onun için rivayet evet olacak ama rivayetle beraber riayet de olacak. Ya çok güzel. Tebliğ olacak. Evet ile beraber temsilde olacak. He. Söz olacak. Evet sözle beraber hal de olacak. Çünkü ancak bunlar birbirleriyle tamamlandığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin memnun olduğu razı olacağı şeyler ortaya çıkacak ve biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden çok şey ama çok şey öğreneceğiz de en temelde 3 şey öğreneceğiz. Nedir hocam onlar? Birincisi tevhidi öğreneceğiz. La ilahe illallah'ın anlamını gerçek manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğreneceğiz. Çok iddialı bir cümle kurmak istemiyorum Bekir kardeşim ama inanın ki bu iddia öyle çok da boş bir iddia değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden imanı öğrenmemiş bir insan tam anlamıyla imanı öğrenemeyecek. Çünkü imanı o öğretir bize. Nasıl iman edilir? Nasıl iman edilir? Özellikle de tevhid dediğimiz o la ilahe illallah var ya o la ilahe var ya onun arkasından gelen o illallah var ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe deyince hubeli devirecek, latı devirecek, işte diğer muzayı devirecek. Diğer menatı devirecek, sana diyecek ki var var o 21. asırda var diyecek. O Hubel var ya var şu anda hayatında. Kimi böyle. zaman senin kariyerin olarak tezahür ediyor, evet, kimi dedi. zaman prestijin olarak tezahür ediyor. Neyse o karşılığı Devir. gelecek ama sana onu işaret edecek ve sana canlı bir iman gösterecek. O imanın talimine ait çok önemli bir şey öğretecek. İkincisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahiy vahyi yani Kur'an öğretecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin refakatinde öğrenilmeyen bir Kur'an Allah'ın kelamı olarak bizde oluşturması gereken etkiyi oluşturmuyor. Bakın bu kadar Kur'an okuyor. Bugün Ramazan'ın birinci günüydü. Dünden başlandı. Mukabeleler başladı, cüzler başlandı, cüzler dağıtıldı. Başlandı, okunuyor, okunuyor, okunuyor. Ya inanın Medine'de bu kadar Kur'an okunsaydı var ya Medine, Medine başka bir diyara gelken açmış olurdu. E şimdi biz sadece okuyoruz ama sadece okuyoruz o okumada az bir şey böyle sahabeye yaklaşsın az bir şey İbni Mesud gibi radıyallahu anh Allah Resulü ona ne dedi her kim ki Kur'an okumak istiyorsa İbni Mesud'un okuyuşu gibi okusun çünkü onun okuyuşu Cebrail tazeliğinde bir Kur'an okumaktır ne demek bu Allah aşkına ya Cebrail tazeliğinde Kur'an okumak bana nazil oluyormuş gibi Kur'an okumak Beni dışarıdan gelen bir haber ne he, ne kadar heyecanlandırıyorsa ondan kat kat daha fazla heyecanlandıran bir ayeti okuyacak şekilde okumak. Bu başka bir şey. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretiyor bana. O vahyin ahlak olarak nasıl hayata taşınacağını öğretiyor, ahkem olarak, hükümler olarak nasıl amel edileceğini öğretiyor. Ben bunu kimden öğreniyorum? Ali Sattar Efendimizden öğreniyorum. Üçüncüsü de yine çok önemli bir şey menheç öğreniyorum. Usul öğreniyorum. Hmm. Çünkü usul olmazsa usul Olmaz. yok. Eğer bugün usule varamıyorsak yani varamıyorsak varış noktasına niye varamıyoruz? Çünkü usulü takip edemiyoruz. E şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbani bir yol bize koydu. O yola da dedi ki ben size öyle bir yol bırakıyorum ki gecesi gündüz kadar aydınlık bir yol. Gecesi gündüz kadar aydınlık bir yol ne demek biliyor musunuz? Hiçbir sıkıntı yok. Açık. Açık, net hiçbir sorun yok, işaret taşları belli, çukuru yok, virajı yok, şu yok, bu yok, bu yok. Yani o yolda emniyetle yürüyebilirsiniz anlamında. Şimdi ben 21. asırdayım, bir sürü sıkıntıyla karşı karşıyayım, menheç olarak savrulup duruyorum, hizmet ediyorum, yanlış şeyler yapıyorum konuşuyorum, din anlatıyorum, kalp kırıyorum, yanlış şeyler yapıyorum. Hamaseti hamiyet ile beslemediğim için slogan atıyorum atıyorum atıyorum tesiri yok. Başka bir biçimde insanların taassubunu ziyadeleştiriyorum. İnsanlara İslam'ı sevdireceğim yerde İslam benim üzerimden ben anlattığım için insanların karşısında insanların nezdinde nefret edilecek bir olguya dönüşüyor. E o zaman bir problem var benim güzel kardeşlerim. Evet herkesi zaten memnun edemeyiz. Biz insanlar memnun olsunlar diye de bir derdimiz yok. Allah memnun olsun. Ama benim şöyle bir derdim var. Yaptığım iş Allah'ın razı olacağı bir iş mi? Değil mi? Hmm. Söylediğim sözden Allah razı mı? Değil mi? Bir olayla karşılaştım ve ben bir insan olarak bir Müslüman olarak tepki göstermem gerekiyor. Bu tepkim gerçekten sünnete uygun mu? Uygun değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir olayla karşı karşıya kaldığında ne yapmış? Ben şu anda ne yapıyorum? Şimdi bunların hepsini sorduğumda menheç bana gelecek ve diyecek ki hedefin Rabbani olabilir. Rabbani hedefe Gayri batıl yollarla, batıl yollarda, kötü yollarla, yanlış şeylerle varamazsın. Hedef rabbani olduğu gibi ulaştığın vasitalar da rabbani olmak zor olur. Hı hı. Sen rabbani bir hedefe, gayri meşru hedefleri, gayri meşru araçları kullanırsan varamazsın oraya niye varamıyoruz yıllar yılıdır işte bundan dolayı evet. niye anlayamıyoruz bunları çünkü bunlar Siret'in Siyer-i Nebi'nin bu noktada hem Allah bilgisi anlamında olan tevhid meselesini hem Kur'an bilgisi anlamında olan vahiy meselesini hem usul anlamında olan menheç meselesini Allah Rasulü'nün rehberiyetini anlamadım. Anlamadığım zaman da hiçbir zaman ben bu noktadan belli bir noktaya evet. doğru gidelim. Hakikaten buyurduğunuz gibi o yol o kadar açık ki e, dün Erkam bin Ebil Erkam radiyallahu evinin onu, onu, onu güzel hayatını okumaya çalıştım. Orada bir nokta vardı muhterem hocam. Diyorsunuz ki o kitap kitabının bölümünde şu an gidin Mekke-i mükerreme, Mükerreme'ye ne Erkam'ın Erkam evi var evet. ne de Kabe'nin kuzeyinde inşa edilmiş Darun Nedve var. Evet. İkisi de yok evet. ama bu demek değil ki bunların misyonları hala devam Olmaz. etmiyor. Bize bu zamanda düşen acaba benim evim bunlardan hangisine benziyor? Evet. Benim evim bir Darül Erkam gibi bir ev mi yoksa Çok benim şey. evim e, Darun Nedve, Dar Dar Nedve gibi bir ev mi? Benim hayatım, yaşantım, misyonum hangi boşluğu dolduruyor? Bunu sormak gerekiyor. Dolayısıyla o, o mesajı çıkarmadığımız zaman hiçbir kıybeti terbiyesi yok. Konuyla alakası yok ama bir şey sorabilir miyim hocam? Buyur. Az önce ifade buyurdunuz ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu zamanda yaşasaydı buna şöyle derdi, buna böyle davranırdı. Bu birazcık tırnak içerisinde münasebetsizliktir. Hadsizliktir belki Aynen. de. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ya hani Allah Resulünün, huzurunda seslerinizi onun sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin ola ki bütün amalleriniz sıfıra inerdesiz bundan habersiz ya, olursunuz iptal olur ha, iptal olur deniyor ya. şimdi ben bunu şöyle düşündüm dedim ki bizim efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın huzurunda bulunma gibi bir fırsatımız olsa zaten biz sahabi oluruz bu fırsatımız olmadığına göre bu imkanımız olmadığına göre o zaman Ayette bu duruyor. asra bakan ayetle ayetle acaba Cenab-ı Allah burada buradan benim alacağım ders ne o az önce söylediğiniz aklıma geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üzerine söz söylemeye çalışmak da sözünü ondan yükseltmektir. Doğru mu hocam? Aynen öyle orada söylenen ayetlerde çok önemli mesajlar var. Adımının önüne adım atmamak, sesinin üzerine ses çıkarmamak, onun sesini bastıracak bir noktaya meseleyi vardırmamak. Nedir bu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mesele hakkında hüküm koymuşsa artık bana göre bitti. Evet. Orada bana göreler oldu mu iş başka noktalara gelir. Evet. Şimdi işte sahabenin dünyasından bir örnek verelim mesele daha iyi anlaşılsın. Abdullah İbni Ömer'in Bilal isminde bir oğlu var. Hanımını mescitten alıkoymaya çalışıyor. Gelinde kayın babaya oğlunu şikayet ediyor. Diyor ki Bilal diyor çok böyle iyi birisi ama beni mescitten alı koymaya çalışıyor. Hmm. Çağırıyor oğlunu Abdullah İbn Ömer oğlu Bilal'i diyor ki Bilal diyor. Bak diyor biz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşarken böyle bir şey yapmaya çalıştık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki sakın Allah'ın hanım kullarını mescitlerden alı koymayın. O anda Bilal ya ebeti velakin diyor. Ey babacığım ama diyor, diyor ama fakat deyince bir anda celalleniyor Abdullah İbni Ömer, aynen Hazreti Ömer gibi. Ben diyor sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü söylüyorum. Sen, fakatı diyorsun. sen bana fakat diyorsun ama diyorsun. Allah Resulü'nün sözünün üzerine söz söyleyen benim oğlum olamaz diyor. Ya. İmam Nafi diyor ki İmam Nafi biliyorsunuz Abdullah İbni Ömer'in talebesidir <gülüyor> konuşma diye ölene kadar. Konuşmadı. Allah Allah. O oğluyla konuşmadı diyor. Biz o zaman anladık meselenin ehemmiyetini. Çünkü ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum ya. "Lebbeyk" deyip tabi olacaksın. Sen nasıl bana göre diyerek bir orada bir şey söylüyorsun. Kim bilir ne diyecekti Bilal. Yani o da sıradan bir insan değil. O da belki o günkü şartları, gerekçeleri şunları bunları söyleyecekti. Ama kabul edemiyor bunu Abdullah. O kapıyı İbni kapatıyor, hemen. Orayı kapatıyor. Niye? Çünkü Allah Resulünün sözünün üzerine söz olmaz. Allah aşkına şimdi biz buradan gelelim bir kendimize şimdi ben bir babayım biraz sinirlenmişim, elimi kaldırmışım mesela oğluma bir tokat vuracağım o anda diyor ki baba Allah aşkına ya Allah aşkına sözünü duyunca bir babanın eli yere inmiyorsa neyi konuşuyoruz biz ya bu budur ya Allah aşkına dendiği anda küt düşecek o el aşağıya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait bir şey söylendiği zaman küt orada durulacak. Hazreti Ömer'in tarihe geçen o ifadesi el vakkaf indel hak, hak karşısında duran, hak karşısında hareket etmeyen adam. Şimdi bir hak ve hakikat adına bir şey söylendiği zaman orada eğer durulmuyorsa orada sular belli bir noktada durmuyorsa orada hayatlar durmuyorsa orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne başka bir şey getirilmiyorsa Efendimiz'in söylediği söz en üste konuyorsa mesela anlaşılmıştır. Eğer böyle değilse yok başka şeyler konuşuluyorsa işte ama fakat dır, eklendikçe ekleniyorsa orada biz gerçek manada bir peygamber ittibasından ve itaatinden söz edemeyiz. Allah korusun yaptığımız işin tabii ki mahiyetine göre Hucurat Suresinde sizin söylediğiniz o tehlike ile karşı karşıya kalabiliriz. Amellerimizin tamamı boşuna gidebilir ve yarın Allah'ın huzurunda çok zor bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu da siyer öğrenmeye dahildir. Doğru Dahil. öğrenmek bu. Tarih ezberlemek değil. Aynen. Usul bu. işte değil bu, mi hocam bu? Ben hiç bu işte. Evet. Biz bunu öğreniyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim yapacağımız işte biraz bunun üzerinde olacak. Evet. Aleyhissalatu vesselam efendimizin hayatında buna ait bazı şeyleri inşallah bizler anlamaya çalışacağız. Hı hı. Şu anda daralmışız. Bakın dünyada daralmış, bizde daralmışız. Nefeslerimiz kesilmiş. Morellerimiz bozulmuş, ferimiz biraz tükenmiş İnsanlığın tamamı için söylüyorum, bize bir nefes lazım. Bize bu daralan yolu genişletecek bir yeni bir ruh lazım, bizi böyle ayağa kaldıracak, tekrardan heyecana kavuşturacak bir umut lazım. İnanın bu ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebinin hayatı olabilir tıkanmış ümmet çoğu zaman sadece biz yaşamıyoruz bunları mesela diyelim ki ridde olaylarında Hz. Ebubekir evet. zamanında işte insanlar dinden çıktılar bir sürü cehalet farklı bir, bir, bir biçimde yansıdı tıkan da Hz. Ebubekir neyle açtı sünnetle açtı siyerle açtı kerbela'da harre vakalarında tıkanıldı neyle açıldı aynı şey moğollar zamanında tıkanıldı neyle açıldı Aynı şey. Haçlılar da mesela haçlılar evet. saldırdılar, evet. Kudüs'te gitti elimizde çıktı işte şarkının en sevgili sultanı Selahaddin ortalığı ayağa kaldırdı neyle? siret Mustafa Mustafa'yla, Siyer-i Nebi'yle kaldırdı, sahabe heyecanı oluşturdu, bazı şeyler söyledi, gümbür gümbür ümmet tekrardan bir fer buldu, heyecanla ayağa kalktı, Kudüs'ü de kaybetmişlerdi, bir daha da Kudüs'ü kazandılar. Vallahi bu bu, başka bir şey değil, bizi bir daha ayağa kaldıracak ruh budur. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdığımız zaman, sahabeyi tanıdığımız zaman, sahabeyle böyle kol kola omuz omuza başladığımız zaman bir münasebet kurmaya duramayacağız yerimizde zaten ya. ya duramayacağız yani i̇nşallah. şu andaki hayatımızdaki birçok şeyin o zaman değiştiğine farklılıklaştığına şahit olacağız. İnşallah bizim derdimiz amacımız bu olsun. Allah'ta bakalım meseleyi nereye vardır. İnşallah acaba. hocam inşallah. i̇nşallah. Var, acayip lezzet alıyorum kıymetli dostlar bilemiyorum. Oraya da yansıyor mu ama ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi bile ne kadar bereketli elhamdülillah. daha böyle adı geçer geçmez elhamdülillah. Sağ olun ben şu an izlenmelere bakıyorum çok da güzel teveccüh ediyorlar Allah tamam. razı olsun. Hayırlar, Videoyu evet. beğenirseniz de çok memnun oluruz bize destek olmuş ve aynı zamanda bu hakikatlerin daha fazla insana ulaşmasına vesile olmuş olursunuz. Şimdi birazcık da teknik birkaç soru sorayım. Buyurun. Çünkü bu programı izleyen ee bununla iştigal eden ve siyer araştırma yapan kardeşlerimiz de var. Hangi kaynaklardan ne usulde yayınlayacağımıza dair bu izleyimizin bu yolumuzun ne olacağına dair böyle çok güzel kaynaklar getirdiniz hocam. Aynı. Onu izleyenlerimize de biz birazdan Ben bir izah yapayım ondan sonra bunu gösterelim. Buyurun, buyurun Şimdi hocam. Siyer dediğimiz alan Ali Sırat ve Selam Efendimizin hayatına dair her şey olduğu için bu her şeyin içerisinde ne var? Sözleri var. Bu her şeyin içerisinde ne var? Hal hareketi var. Bu her şeyin içerisinde ne var? Sükütleri var, ikrarları var. Bu her şeyin içerisinde ne var? Yetiştirdiği talebeler var. Yani bambaşka bir hayat bahsediyoruz evet. ve o hayata ilk nesil olan sahabe de çok önem verdiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait hiçbir bilgiyi zayi etmemişlerdir. Ne varsa o bilgiyi zihinlerinde tutmuşlardır. Kendilerinden sonraki en hayırlı ikinci nesil olan tabiine nakletmişlerdir. Tabi'in etbayı tabinine nakletmiştir. Ondan sonra işte eserlere dönüşmüştür ve günümüze kadar gelmiştir. Şimdi biz siyer kaynağı kaynakları diye bir alan açtığımız zaman iki tane başlık koymak durumundayız orada. Asli kaynaklar, tali yani yardımcı kaynaklar. Asli kaynakları yazdığımızda en başa yazacağımız kaynak nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dan daha güzel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlatan bir kaynak yok. Kur'an bir de bize öyle tarih vermez mesela Kur'an Hazreti Nuhu da anlatıyor, Hazreti Ademi de evet. anlatıyor. Bir sürü peygamberi de anlatıyor işte Efendimiz dahil 28 peygamberin hayatlarını okuyoruz biz Kur'an'dan. Evet. Kur'an en büyük siyer kitabıdır ama neyi anlatıyor bize? Temelde üç şeyi anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin değer ve kıymetini anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimizin görev ve vazifelerini anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimizin yetki ve sınırlarını anlatıyor. Yani biz bu üçünü temelde öğrendiğimiz zaman bu üç tane temel ayak. Üç ayağın üzerine bina ediyoruz her şeyi. Hmm. Dışarıdan bu manada Allah Resulüne işte nispet edilen bir şey geldiğinde bu üç tane temel kaynak o gelen rivayetin doğru ya da yanlış olduğuna dair bir kanaat söylüyor. Çünkü esası koydu Kur'an, ben yeni bir esas koymuyorum. Bir mihenk var, bir, bir tartı var. var. Ben o mühenge göre değerlendiriyorum. Evet. Onun için ben aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını anlatan kaynakları söylediğimde temel kaynağı ne koyuyorum? Kur'an-ı Kerim'i koyuyorum. Evet. Sonra hadis kitapları bir sürü işte İmam Bukhari'den İmam Müslim'e Ebu Davud'dan Tirmizi'ye Ahmet bin Hanbel'in işte El Müsned'inden İmam Malik'in Muvatta'sına kadar bir sürü ama onun dışında doğrudan tarihle alakalı bazı şeyler var. Şimdi evet. bunu arkadaşlarımız büyük ihtimalle Şu an getirecekler. Hocam. Niye bunu getirdim biliyor musunuz? Bu Kardeşlerimizin gözünü korkutmak için getirmedim ben. Şimdi böyle bir koca bir liste görecekler buradan ya biz bunu nerede okuyacağız? <gülüyor> Başımıza iş açarız falan filan. Onun için getirmedim. Ben evet. bunu niçin getirdim biliyor musunuz? Niçin hocam? Ümmet ne kadar bir gayret vermiş Peygamber aleyhissalatü vesselam için. Ve tarih için tarihi ne kadar önemsemiş ümmet ve nasıl bir müktesebat bir birikim oluşturmuş. Bakın burada tam 14 tane ana başlık var. Evet. Siyer ve Megazi, Genel Tarih, Tabakat ve Teracim, Vefayat, Neseb, Futuh, Lugat, Edebiyat, Coğrafya, Şehir, Haraç, Enval, Fiten, Melahim, Delailin Nübüve, Şemail ve daha neler neler İnanın ki bu temel kaynakların çerçevesinde en temelleri bunlar evet. bunun altına bir sürü şey eklenebilir. Evet. Onun için biz bugün aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına dair aslında kaynakta bir sıkıntımız yok. Hı hı. Yeter ki bu kaynağı okuyacak, gayret edecek, o mücadele edecek aşk olsun. Edecek değil aşk mi? olsun. Evet. Girsin işin içerisine, arasın, arasın, arasın. Farklı bir biçimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında bulacaklarını bulsun. Mesele o. Evet. Onun için kaynak konusunda bizim hiçbir sıkıntımız yok. O aşka, o ihtiyaç konusunda, o aşk konusunda bir sıkıntımız var. Şimdi tekstilciyle ile konuşuyorsunuz hocam. Diyor ki Tanzanya'da çok güzel pazar bulduk diyor. Orada diyor şu kumaşlar yok diyor. Biz orayla bağlantı kurduk diyor. Devletten izin aldık diyor. Götürüyoruz falan hepsini ayrı bir bakıyorsunuz müthiş bir ağ kurmuş orada. E Diyorsunuz siyer ya biz nereden okuyacağımızı bilemiyoruz diyor. Evet, öyle, öyle, ki, bir şey aşkı, öyle bir şey yok. O aşkı, o işine gösterdiğin aşkın belki onda birini göstersen siyer öğrenmek için Cenab-ı Allah o kapıları açacak e yani. yani. Çünkü inanılmaz bir kütüphanemiz var elhamdülillah evet. bir müktesebat var. Evet. Kaç yaşındasınız? 44 efendim. 44 yaşındasınız. Saçlarınızda epey bir ak oluşmuş benim gibi. Evet. Saydınız mı hiç saçlarınıza? Hayır, akılları, e saysanız size ne derler? Derler ki ya Mecnun bir şey mi var diye. Evet. Biz ve Selam efendimizin yaşlarına göre saçlarında kaç beyazlık olduğunu da biliyoruz. Bu var mı kaynak? Kaynaklarda var. Allah Allah. Çünkü sahabe bunu merak ediyor. <gülüyor> Kurban olayım sahabeye. Oturuyor bir gün işte Abdullah ibni Mesut, Allah Resulü sallallahu ve sellem efendimiz o gün mescitte istirahat ediyor uyuyor. Abdullah diyor fırsat bir fırsat say bakalım kaç tane saçında Allah Allah. beyazlık var. Bu ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir yaklaşım. Ve o gün hicretin ilk günleridir. Efendimizin saçlarında 13-14 tane beyaz var. Biz bunları oradan okuyoruz yani mesela daha ilerleyen süreçlerde sakalındaki şekillere sakalındaki beyazlıklara ait bilgileri de okuyoruz. Bu çok çok çok çok ayrıntı bir şey evet. bu ayrıntı varsa bu, bu varsa Gerisi zaten var mesela ben şimdi Hı. ideal bir devlet başkanının portresini çizmek istiyorum diyorum ki ben eğer bir devlet başkanıysam bir idareci isem elimin altında işte yönetmekle mükellef olduğum insanlar varsa ben bunları nasıl yönetebilirim nasıl yapabilirim? Allah Resulü bir şeyler söylüyor bana babaya söylüyor, anneye söylüyor, kayınbabaya söylüyor işte damada söylüyor mesela yani aklınıza ne geliyorsa, komutan'a söylüyor askeri anlamda işte askere söylüyor, iş işçiye söylüyor, işverene söylüyor, tüccara söylüyor, aklınıza geliyor, çiftçiye söylüyor çünkü bunların hepsi var zaten. Hı hı. O usvetün hasene dedik ya ayetin evet. içerisinde geçen kavram o odur zaten hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bütün bunların hepsinin örneği var. Hocam az önce şey dediniz e, hicretin ikinci yılında sayıldı 13-14 mü dediniz? Hicretin ilk aylarında. 50 küsur yaşı tekabül ediyor hocam o zaman ağır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o aklar da ne zaman düştü? Hut, Hud, Hud suresi Beni Hud suresi yaşlandırdı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O aklar o zaman düştü. E bazı insanlarda biliyorsunuz yani bazen böyle bu ağrmalar evet. biraz geç olur. Evet. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve de, de böyle oluyor elhamdülillah. Ama o aklar düşmeye başladığı zaman festaqim kema umirt ayetiyle düşüyor. Yani emrolunduğun gibi dost doğru, dost doğru. O istikamet Peygamber saçlarını ağırtan bir emir evet. o istikamet peygamberin belini büken bir emir zor bir şey o zorluk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelince ben Hud süresi ve onun kardeşleri yaşlandırdı diyor evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kıymet dostlar hocamıza sorular da yöneltebileceksiniz <gülüyor> arkadaşlarımız şu an WhatsApp iletişim hattımızı e, sizlere yansıtıyorlar, ekranlara yansıtıyorlar. Oradan soru bugün çok fazla soru alamayabiliriz çünkü e, 9 dakikamız kalmış hocam. <gülüyor> e, ne yapalım? 9 dakikamız kalmış. çok fazla soru alamayız ama yetişebildiğimiz sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. E, o kadar güzel ki. Tabii burada çok da büyük bir kul hakkı var değil mi hocam? Aynen. Yani ashab-ı kiramın hakkı ödenmez. O hani bu zamana nakl olunsun diye neler neler ve sordukları sorular. Ya mesela ya. siyerle alakalı mesela niye ben böyle diye sorular. Bazen Ayşe annemizin o soruları için kapatıyorum kitabı Bekir kardeşim ama dakikalarca dua ediyorum. Hı hı. Çünkü meraklı birisi ve soruyor. Evet. Ya Rasulullah niye diyor? Niye? Ya niye diye soruma var ya bize orası. Meklent. Bir şey gelmeyecek. Yani değil mi? mahrum kalacağız. Gidecek. Yani. Çünkü orada onun aklına geliyor. Mesela sahabe Allah Resulü sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı farklı bir gönül bağları olduğu için hı hı. bazen böyle uzun süreli işte simasına bakamıyorlar, efendimizin yanına çok fazla gidemiyorlar rahatsız etmemek için. Çok soru soramıyorlar arka arkaya. Şimdi bir bedevi gelse dışarıdan Medine'ye sahabe seviniyor. Diyor ki şimdi bu bedevi e soracak. Ha. Bizim için birçok şey bilindik olacak ve şu anda biz hadis kitaplarımızda o Bedevilerden Allah binlerce kez razı Abi. olsun. Onlar aslında çok medeniler. Abi. Onların adları Bedevi. Evet. Çölde yaşanmışlar ama bugün şehirdekilere taş çıkartacak kadar medeniler. O Bedeviler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorular soruyorlar ve o soruları sordukları zaman da sahabe o bilgiyi elde ettiği için inanılmaz derecede seviniyor. Allah aşkına şöyle bir tabloyu zihinlerimizde canlandıralım. Şimdi Efendimiz hicret ediyor ya Medine'ye evet. hepsi tabii gelemiyor Mescid-i Nebevi'ye çünkü tarlada bahçede çalışmış olmaları Hı -hı. lazım nöbetleşir Hı -hı. geliyorlar. Ensar geliyor birkaç vakit namaza o gidiyor işte muhacir kardeşi Hı -hı. geliyor. Şimdi namaza gelen yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip orada duran o bahçede bekleyen kardeşi kimse Ensar ya da muhacir. Onun için hayatının en uzun anları ya. ve gelince inanılmaz bir merak var. Daha içeriye girer girmez. Ne yaşandı diyor. Ne oldu? Niye? Çünkü merak var. Ne geldi? Ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem? Namazda hangi ayetleri okudu? Cebrail bugün yeni ayetler getirdi mi getirmedi mi? Herhangi bir olay oldu mu? Kimse bir şey sordu mu? Anında, işte, anında aşk. ve oradan o bilgiler alınıyor. O bilgiler de orada kalmıyor. Sonra ne oluyor? Eve taşınıyor. Çünkü evde de o merakla bekleyenler var. Ya. Evde de o merakla bekleyenler olduğu için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyasında var olan o bilgiler heyecan uyandırıyor, gündem oluşturuyor ve insanlar peygamber iklimine dahil oluyorlar. Bugün bizim aslında kaybettiğimiz şey o, belki de kazanmamız gereken en önemli şey. O iklime dahil olamıyor. O heyecanı duyup evet. o iklime dahil olabilmek. Evet. Evet hocam birkaç soru var hemen Buyurun. onları sorayım. Hani söz verdik en azından havada kalmasın. Salih Suruc'un kitabı nasıldır? Efendimizin hayatın tavsiye güzel eder Güzel istifade edilebilir yani. Hı hı. Son dönemlerde yazılmış güzel kitaplardan. Tabii ki her kitapta bazı eksikler, eleştiriler, tenkitler olabilir. Hı hı. Netice itibariyle kardeşlerimiz şunu çok iyi bilsinler. Allah'ın kitabından başka mutlak doğru bir kitap yok. Bunu Hepsi, iyi bilsinler. Ha beşerin vardır. kalemi. Benim yazdığım kitaplarda da bir sürü eksik var yani. Evet. Bu bir kusur değil yani. Beşeriz çünkü. Beşer olduğu zaman olur. Bize yakışanı yapıyoruz. Yani. Aynen. Hata bize hata yakışanı yapıyoruz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Gösterilen tabloda diyor. Hangi kaynaklardan başlamalıyız diyor hocam arkadaşlar. Tabi oradaki kaynaklar Kaynaklar ana kaynaklar hı hı. yani o biraz daha işin ötesi hı hı. yani yeni eğer başlayacak kardeşlerimiz önce meselenin biraz usulüne ait şeyleri okumaları lazım. Hı hı. Sizin ilk burada bir programa katıldık orada söyledik. Evet. Neden ve nasıl siyer öğrenmeliyiz diye bir kitap çalışmamız hı hı. var Bu bunun için zaten. Evet. Önce bir o okunsun o kitabın arkasında kaynaklarla da ilgili bir bölüm hı hı. var. Orada Türkçe kaynakları da var. Hı hı. Oradaki o listeye göre de artık biraz daha siyer ilmine ait ya da siyere ait bazı şeyler derinleştirilebilir. Hı hı. Neden ve nasıl siyer öğrenmeliyiz? Kaynağın, kaynağın adı bu. Siyer yayınlarından edinebilirsiniz efendim. İnternette kendi satış portalları da var. Hemen oradan sipariş ederseniz inşallah daha detaylı bilgi sahibi olursunuz öncelik sırası var mıdır diyor. Bu aynı sorunun cevabını Aynen, vermiş olduk. Aynen orada bir oldu. liste var. O listeye göre okumalarında fayda var. Konya'dan selam ederiz. Siyeri nereden okumaya başlamalıyız diyor. Onun da cevabını vermiş olduk. Hocama bir sorum olacaktı. Ben 30 yaşındayım ve bazen kendime diyorum ki keşke asrı saadette olsaydım da Aa. bu zamanda olmasaydım diye bu günah mı hocam? İşte birazcık hocamın kitaplarından okusaydınız <gülüyor> o zaman onun cevabını ben birkaç yerde okudum. Hani aslında çok tehlikeli şey diyoruz ya ben bunu duydum yani çok şanslılarmış ya, ya. diyorlar. Ya. Diyorum ki acaba öyle mi? öyle mi, acaba öyle mi? Buyurun hocam. E şimdi Miktat İbn Amr'ın yanında ya. söylendi bu. Ya. O kardeşimiz gibi ben de söylüyordum evet. gençken yani 20'li yaşlarda falan daha asr-ı saadeti çok işte yeni yeni okurken insan ister istemez hevesleniyor. Ah bir evet. Uhud'da olsam, ya. ah bir Bedir'de olsam koşardım şöyle diyor. böyle ama Miktat İbn Amr o bahçenin güzel güllerinden birisi İslam süvarisi böyle bir olaya şahit oluyor. Diyorlar ki gençler ah diyorlar ne mutlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören gözlerin sahipleri içimizde. Gençler diyor Miktat İbn Amr öyle demeyin, halinize sevinin ki iman üzeresiniz. Biz nicelerini gördük, onlar Resulullah'ı gördüler evleri Kabe'nin karşısındaydı. Allah Resulü ile akrabaydılar. Niceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kaç tane hadiseye şahit oldular ama imansızlık üzere burunlarının üzerine devrildi gittiler. Hatta orada bir ifade kullanıyor Miktat İbn Amr. Siz onları görseydiniz heybetlerinden dolayı adam zannederdiniz. Her birisi bir hurma ağacı gibiydi ama imansızlık üzere devrilip gittiler. Çünkü böyle bir tehlike var biz elhamdülillah şu anda en önemli şeyi geçmişiz biraz. Her ne kadar sıkıntılarımız eksiklerimiz noksanlarımız olsa da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip bu aileye girdik. Şimdi mesele ah keşke meşke deyip metiyeler dizmek değil. Ashab orada bir kalite oluşturdu. Ben de buradayım. Şimdi benim meselem o kaliteye uygun bir biçimde bir hayat ortaya Allah koymak. Razı olsun o kaliteye uygun bir biçimde iman ortaya koymak aynen bütün aynen. mesele o. Eyvallah daha çokça sorular var arkadaşlar ama e, bu işi çok prensipli götüreceğiz. Bir saatte bitireceğiz. Burek Ramazan Şerif hocamı çok yormayacağız. Önümüzdeki programda inşallah konuşulacak konu başlıklarını da şimdiden yani ya önümüzdeki program dediğim ne zaman yarın gece saat 12'de inşallah yarınki dersimiz nübüvvet öncesi ders değil program. Yarınki program konumuz hmm. nübüvvet öncesi dünya ve Mekke. Mekke'nin ve Kabe'nin kısa bir tarihini arz edecek hocam. Mekke'nin dini ve sosyal yapısını ki bunları bileceğiz ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl bir ortamda geldi dünyaya. Aynen. Nasıl bir ortamın içinde hani diyoruz ya biz şimdi keşke biz de o zamanda yaşasak. O zaman zamanın aslında detaylarına vakıf olmadığımız için biraz cesurca söylüyoruz bunu ya. bir görelim bakalım gerçekten yarınki dersi dinledikten sonra programı izledikten sonra da aynı şeyi söyleyebilecek miyiz? Bir diğer, bir diğer konu başlığımız yarın bir peygambere duyulan ihtiyaç ve beklenen son nebi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın soyu babası ve annesi yani nesebini öğrenme, öğrenmeye öğrenme? Tabii geniş inşallah. konular bunlar. Bu mesela bugün işlediğimiz konu bile bir sürü derse evet. sıralanması gerekir. Bundan sonrakiler de öyle. Ama biz sıkıştıracağız biraz. Evet. Özü vereceğiz, özün özünü vereceğiz. Çok fazla detaylara girmeyeceğiz biraz böyle kardeşlerimize en azından bazı ön bilgi olabilecek şeyleri vereceğiz. Bu söylediğimiz baştaki hı hı. kriterlere, ölçülere de riayet ederek ondan sonrası da onların işi. Eyvallah. Bu iş bitmiş değil yani bu daha devam edecek. <gülüyor> yeni, yeni yeni başlayacağız, gireceğiz içerisine araştıracağız. Eyvallah. Merak uyandıracak bize biz bazı şeylerin peşine düşeceğiz. Dolayısıyla bu noktada inşallah Allah Eyvallah. Resulü sallallahu aleyhi ve Sellemle aramızdaki zaman ve mekan farklarını aldırmadan ne olursa olsun o dünyaya böyle temas etme adına bir gayret içerisinde olacağız. İnşallah. Allah hepimize bunu nasip etsin. inşallah. En son bir araya geldiğimizde hocamla bu programın istişarelini yapma noktasında e, riya olsun için anlatmıyorum ben şu an iki siyeri aynı anda takip ediyorum o kadar keyif alıyorum o kadar lezzetli ki hocama şey sordum gün, be gün yok mu hocam ya her gününü <gülüyor> yani pazartesi salı çarşamba böyle gün bir gün anlatan bir siyer bulamaz mıyız diye sormuştum inanın öğrendikçe okudukça istifade ettikçe bunu bir hal olarak hayatınıza aktardıkça o kadar lezzet alacaksınız Eyvallah. ki. Rabbim bizi de buna vesile kalsın amin, inşallah. Diyorum, Hocam amin. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı, yarın yeniden buluşma dediği duası ile inşallah Allah kerim. Allah Cenab-ı Hak inşallah hayırlara vesile kalsın. Eyvallah. İstifade etmemizi i̇nşallah. çoğalsın, heyecanımızı arttırsın, iştiyakımızı arttırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin himmetini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Evler peygamberle dolsun, sofralarda o konuşulsun, amin. sofralarda habbe konuşulsun, Abi. çocuklarımız birbirlerine Bilal-i Habbab'ı anlatacakları bir heyecana varsınlar. İnşallah Ramazan'ı böyle gümbür gündür geçirirsek artık i̇nşallah. Ramazan'dan sonra da herhalde başka bir iklime doğru gitmiş oluruz. İnşallah. Allah nasip eylesin Abi inşallah. 3 hatırlatma, 1 bu bölüm olduğu gibi kendi kanalımızda yayınlanacak inşallah oradan takip edebilirsiniz. 2 ee, ne diyecektim bak 2'yi unuttum. Ha beğen diyorlar arkadaşlar. <gülüyor> Bunun daha fazla insana ulaşması için lütfen videolarımızı beğenmeyi hemen orada bir tuş var şöyle yapıyor. Ona bastığınızda inşallah daha fazla insana ulaşacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ben ediyoruz. Evet neyi, neyi? Görseli. Evet görseli evet o görseller şu an Siyer Vakfı'nın sitesinde de var kitaplarına, hocamın kitaplarına Siyer yayınlarının sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarından itibaren Siyer TV'de bu bölüm olduğu gibi orada da yayınlanacak. Nereden istiyorsanız oradan istifade edin. Programı indirebilirsiniz, toplumu açık yerlerde gösterebilirsiniz. Parçasını ya da bir bölümünü ya da tamamını alabilirsiniz. Hepsi sizin olsun. Yeter ki izlenmeye vesile olsun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.